Alhamdulillah, rabbil alemin. wa-sallat ala Rasulina muhammedin waalaali Muhammad. ali muhammed. Evet arkadaşlar, geçen hafta dat we de kwaliteiten van de kwaadheden hebben gezien. Bunlar ve imanın ümit ve korku arasında olduğunu söylemiştik. El imanu beynul havf ve araca. Ey iman, ümit ve korku arasındadır. Bugün de sevgi üzerinde duracağız. Yani bunlar itikadı etkileyen hususlardır. Yani mümin bir sinenin sevgisi de ölçülüdür. Kur'an ve sünnete göre bu ölçülerle belirlenir. Korkusu da öyledir. Allah subhanehu ve teala sevgisi İslam dininin esasıdır. Yani temelidir. Allah'ı sevmek nasıl geçen hafta dedik ki Allah'tan korkmak en faziletli ameldir. Yani kalbin en faziletli ameli Allah'tan korkmaktır. Hani o kılıçlar oldu dedi ya, Allah'tan korkmayan biz yani gerçekten içindekini dışarıya vurdu. Eee Bazıları da hani demagoji yapıyorlar. Diyorlar ki biz Allah'tan korkmuyoruz diyorlar. Allah sevilir diyorlar. Biz bu tabi bu, bakmayın bu soytarılara. Yani bunu söyleyen adamın zaten Allah'tan korkmadığının alametlerini, tezahürlerini onda görürsünüz. Allah'tan korkma neydi? İçinde tevazuyu da barındıran sevgiyle beraber oluşan korkudur. Bu sebeple sevgi de Allah subhanehu ve teala'yı sevmek Bu dinin esaslarındandır. Öyle ki bu sevginin kaybedilmesi durumunda ibadet sahih olmaz. Sevginin mükemmelliği ile iman mükemmelleşir. Eksilmesi ile de insanın tevhidi eksilir. Rabbimiz Fana ve Teala Bakara suresi 165. ayette şöyle buyuruyor. Weminen n-nazi ma' in jettakhidu minduni lehi en daden, juhibbunehum, juhibbi le, welle dina' amenu, ešet du hubben lille. Insan lardan kimisside, Allah tambax sever kallarnu, Allah husse wergi bi sewerlecht. Insan lardan kimisside, Allah tambax kallarnu, Allah husse juhdikleri bi sewerlecht. İman edenler ise en çok Allah'ı severler. Yani onların Allah'a olan sevgisi daha şiddetlidir, daha fazladır. Sevgi iki kısımdır. İki kısım sevgi vardır. Birincisi ortak sevgi, ikincisi özel sevgi. Ortak sevgi de üç çeşittir. Aslında buna benzer önemli bir kaideyi İbni Hazm rahimahullah ifade ediyor. Yani o sevgiyi dörde ayırıyor. Sevgi dört türlüdür diyor. Bir, Allah için sevmek. İki, Allah'ın sevdiğini sevmek. Üç, fıtri olan sevgi. Dört, Birilerini Allah'ı sever gibi sevmek. İkis, ilk saydığım iki sevgi türü meşru olan sevgidir. Yani caizdir. Allah için sevmek ve Allah'ın sevdiğini sevmek. Bu önemli bir husustur. Üçüncüsü şarta bağlıdır. Dördüncüsü ise haramdır. Allah için sevmekle Allah'ın sevdiğini sevmek arasında fark vardır. Allah için sevmek ne demek? Yani birinin bir başkasını Allah için sevmesi. Aynı Aleyhissalatu vesselamın haber verdiği. "Lâ yu'minu ehadukum hattâ yuhibbe li-ahîhi mâ yuhibbu li-nefsih." Sizden birisi diyor, iman etmez kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe. Ya da başka bir hadiste birbirinizi sevmedikçe cennete giremezsiniz buyuruyor Aleyhissalatu vesselam. Ve bu sevgi de ne için olur? Allah için olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam arşın altında gölgelenecek yedi sınıftan birini ne olarak saydı? Birbirini ne yapanlar? Allah için sevip. Allah için sevip ve bu sevgi üzerine ayrılanlar. Yani bu hal üzerine ayrılanlar. Dolayısıyla birini Allah için seversiniz. Ondan hiçbir menfaatınız yoktur. Zaten İslam da budur. Günümüzde sevgiler menfaate dayalı olmuştur. Efendime söyleyeyim e, ya menfaattır ya da işte çaresizliktir her neyse. Yani bu anlamda bir şey kurarlar. Ama İslam'ın sevgisi öyle değildir. Siz buradasınız Afrika'da ayağı yalın siyahi bir Müslümanı Allah için seversiniz. Sırf yaptıklarından ötürü. Ancak Müslümanlar burada da birbirlerini karındaş oldukları, yani karındaş yani kardeş, bundan öte sevmeleri gerekir. Allah için sevgi bakınız, yedi arşın altında gölgelenecek yedi kimseden bir sınıf bunlardır. Sizin beni Allah için sevmeniz çok önemlidir. Benim sizi Allah için sevmem çok önemlidir. Sadece Allah için. İkincisi Allah'ın sevdiğini sevmek. Yani bu ne demek Allah'ın sevdiğini sevmek? Birinciden farklıdır. Biz birbirimizi Allah için severiz ama Allah seviyor mu bu konuda biz kesin bir şey bilmeyiz. Hani ilk sevgide birisi sırf namaz kıldığı için ya da cihad ettiği için ya Kur'an okuduğu için ya ahlaklı olduğu için seversiniz ama ikincisinde Allah'ın sevdiğini sevmek. Allah subhanehu ve teala enbiyayı sevdiğini haber vermiş. O halde biz de ne yaparız? Enbiyayı severiz. Ashabı sevdiğini haber vermiş. Biz de ashabı severiz. Aşere-i mübeşşere mesela. Allah azza ve celle onları sevmiş. Biz de severiz. Allah azza ve cellenin kıymet verdiğine biz de kıymet veririz. Dolayısıyla onun sevdiğini sevmek. Bunlar da nedir arkadaşlar? Bu iki sevgi. Kaynağı nedir bunun? İmandır. Yani bunun sebebi imandır. Bu imandan oluşan bir sevgi türüdür. Üçüncü sevgi, fıtri olan sevgi. Fıtri olan sevgi de kişinin annesini, babasını, kardeşini, eşini, akrabasını sevmesidir. Arkadaşını sevmesidir. Bu bu Fıtrata dayanan bir sevgidir. Doğal olan bir sevgidir. Müslümanlara has değildir. Yani bütün insanlık bu sevgide ortaktır. Ancak Müslüman bir kimse fıtri olarak bu sevginin oluşması yani doğaldır, olması gerekendir. Ancak Allah'a kulluğa engel teşkil etmediği sürece meşrudur. Hani ayette diyor ya anne ve babaya öh bile deme. Onlara itaat et ancak senden isyan olan bir şeyi istediklerinde müstesna. Bu ne demektir? Kişi arkadaşını sever, eşini, çocuklarını sever. Ama Allah için yapacağı bir ibadetten eya Ey ben onları çok seviyorum ben yapamam bundan vazgeç. O işte bu sevgiyi meşru olmaktan çıktı. Mesela diyelim ki Allah yolunda cihat edecek ama sevdikleri önüne geliyor, sevgili, sevdiklerinden ötürü bu amelinden vazgeçiyor. İlim meclislerine oturacak ancak sevdikleri buna engel oluyor, o da onları kırmıyor. Yani ne demektir bu? İşte bunu da Allah subhanahu ve teala'nın koyduğu ölçüler dahilinde tutmak gerekir. Ey annemiz babamız cahil, söyleyebilirler eksikleri olur sizde hata görürler ancak siz sapsağlam bir kulba sarılmışsınız Kur'an ve sünnete sarılmışsınız ne yaparsınız onları incitmeden hayırlı faaliyetlerinize devam edersiniz ey onları incitmeden çünkü bilseler böyle konuşmazlar ha, bilmediklerinden şunu yapmazsınız ya babam istemiyor kardeşim istemiyor eşim şöyle diyor vallahi sakalımı bırakacağım da hanım işte böyle bir din yok La ta'atin li mahlukim fi ma'siyati al Allah Allah'a isyanda hiçbir kula itaat yoktur buyuruyor Aleyhissalatu vesselam. Dolayısıyla fıtri sevgi meşrudur. Ancak insanlara bu konuda Allah'a kulluğa engel teşkil ettiği yerde caiz değildir, mübah değildir. Dördüncüsü de az önce okuduğum ayet Bakara suresi 165. ayet birilerini Allah'ı sever gibi sevmektir bu da haramdır yani adam şeyhini üstadını hocasını ve başka birisini kim olursa olsun Allah'ı sever gibi sevdiklerine gerçekten şahit olursunuz bunları görüyoruz maalesef yeni peygamberden fazla seviyor tamam ey anladık Bir de Allah Allah'ı sever gibi sevenler var. Bunlar gerçekten hastalıktır ve bu haramdır. Bu küfürdür yani böyle bir sevgi türü. Dolayısıyla bundan Allah'a sığınmak gerekir. Biz ashabı severiz ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı sevdiğimiz gibi değil. Biz Aleyhisselatü Vesselam'ı severiz ancak Allah'ı sever gibi değil. Anlıyorsunuz değil mi? Ey Yahudi ve Hristiyanlar Ve kaletel yehudu uzeyrin ibnullahi ve en nasar al mesih ibnullah Yehudiler dediler ki uzeyr Allah'ın oğludur Hristiyanlar da dediler ki İsa Allah'ın oğludur haşa İşte bu onları onların olağanüstü bir takım şeylerini görünce İsa aleyhisselam mesela babasız dünyaya gelmesi çamura üflemesi o kuş olması evinde gizlediğini bilmesi ölüyüdür dediler ki bu olsa olsa bir ilahtır. Onu ne yaptılar? İlahlaştırdılar. İşte bu teslis inancı onlarda oluştu. Ve benzer inançlar. Bunlar haramdır. Demin sevgiyi ikiye ayırmıştık. Yani bu ortak sevgide zaten dört çeşidi açıkladım. Bir de özel sevgi, yalnızca Allah'a has olan, ondan başkasına duyulması mümkün olmayan sevgidir. Arkadaşlar sevgi insana çok şey yaptırır. Bir bakıyorsunuz ki mesela delikanlı birisi birini sevdiği zaman ne yapıyor? O sevdiği yani bir bir kız seviyor mesela sevdiği kız nasıl istiyorsa öyle giyiniyor. Onu görecek diye saçını tarıyor bakın dikkat edin kendine bakıyor. Sevdiği için bir takım ameller yapıyor. Yani bu fıtridir. O hangi renk seviyorsa onu giyecek. Saçını ona göre tarayacak onun gözüne güzel görünmeye çalışacak. Allah'ı sevdiğini iddia eden bir mümin nasıl olur da bu iddiasını ispatlamaz? Madem sen bir beşer sevdin ve o sevdiğin beşer için bu kadar belki aç kalıyorsun şık giyinmek veya güzel görünmek için. Ancak Allah subhanahu ve teala sen onu sevdiğini iddia ettiğin halde ve o seni yaratıp als je jezelf niet goed behandelt, bir wordt jezelf niet goed behandeld. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Wat is is er aan de hand? Minis, Allah'a iman ettik. Hani nasıl is een de Hij is een imam. Hij is een imam. Hij is een imam. Hij is een imam. Hij is een imam. Hij Özel sevgi yalnızca Allah'a duyulan ve başkasına olması mümkün olmayan sevgidir. Kul ne zaman Allah'tan başkasını bu sevgi ile sevse onun bu sevgisi o takdirde şirk olur ve Allah onu asla bağışlamaz. Yani ne zaman ki bu özel sevgi bir başkasına duyuldu, işte bu kişi o zaman şirke düştü. Bu sevgi alçalmayı Boyun eğmeyi dikkat edin. Bu sevginin içinde alçalmak var. Bu Allah'a duyuruyorsa Allah'ın huzurunda alçalırsın. Boyun eğmek var Allah'a duyuruyorsa Allah'ın Allah huzurunda boyun eğersin. Bunu bir başkasına olduğunu düşünün. Şu söylediğimi, söylediklerimi, tazimi, tam itaati ve Allah sevgisini diğer sevgilere, tercih etmeyi gerektiren ubudiyet sevgisidir. Bu sevgiyi, alçalmayı, boyun eğmeyi, tazimi, itaati ve Allah sevgisini diğer sevgilere tercih etmeyi gerektiren ubudiyet sevgisidir. Yani bu sadece kulluktan ötürü ortaya çıkan bir sevgidir. Kulluğun gereği bir sevgidir. O beni Rab olarak sevsin, ben onu abd olarak seveyim, sevmeliyim. Çünkü Allah subhanehu ve teala benim özelliğim olarak ayette haber verdi Bakara 165'te وَالَّذ۪ينَ amanu اَشَدُّ حُبَّنْ لِلَّهِ Müminlerin Allah'a olan sevgisi şiddetlidir. Onlar Bu sevgide hiç kimseyi ortak etmezler yani sadece Allah'ı böyle severler hiç kimseyi de bu şekilde sevmezler kim olursa olsun. Evet. Sevginin bu türü az önce ifade ettiğimiz müşriklerin Allah ile diğer ilahlarını bir ve denk tuttukları sevgidir. Yani müşrikler bunu putlara yaparlar başka bir şeye yaparlar bir şeyi kutsallaştırırlar yaparlar. Bir şahsa yaparlar, bir isme yaparlar, bir nesneye yaparlar, bir kuruma yaparlar. Bu sevgiyi bir başkasına duyulması caiz değildir. Kulun Rabbine olan sevgisinin alametleri var arkadaşlar. Nedir bu alametler? Bir, Allah'ın sevdiği amelleri. Nefsinin sevdiği arzulara, lezzetlere, mallara, çocuklara ve topraklara tercih etmek. Yani Allah hangi amelleri seviyorsa bu amelleri tercih edip diğerlerinden vazgeçmek. Bu sevgiyi maldan, mülkten, Topraktan, evlattan, eşten, efendim anne her şeyden üstün tutmak. Her şeyden üstün tutmak, tutmak zorundayız. Yani gerçekten kişi sevdiği zaman tıpkı mesela birçok sahabi var Musab bin Umeyr bunlardan bir tanesi. Musab bin Umeyr böyle çok güzel bir delikanlıydı. Allah subhanehu ve teala ona bir güzellik vermişti. Hatta e, Uhud'da şehit edildiği zaman Muhammed aleyhissalatü vesselam öldü diye bir yaygara koptu. Bu yaygaranın kopmasının sebebi Musab bin Umeyr'in öldürülmesidir. Musab bin Umeyr öldürülünce müşrikler sandı ki aleyhissalatü vesselam'ı çünkü çok güzel bir insandı. Diyorlar ki Mekke'nin Mekke kızları onun bastığı yerleri öperdi. O kadar güzeldi. Yakışıklıydı yani. Ancak o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e iman ettikten sonra her şeyi reddetti. Annesi onun karşısına dikildi. Gitti güneşte oturdu. Eğer dedi bir de o zenginliğin Mekke'nin zengin eşrafındandı. Onun verdiği bir kibirle annesi dedi ki Eğer dedi Muhammed'i inkar etmezsen dedi aleyhisselatü vesselam ben senin annenim aha şu güneşte oturacağım hiçbir şey yiyip içmeyeceğim aç kalacağım Mekke'nin sıcağı da sıcaktır gidenler bilirler burada dedi ben güneşin altında kalacağım yani ey oğluna eziyet etmek istiyor sen bu dininden vazgeç. Annedir bu yani gerçekten anneler bize çok şefkatlidir. Ve bir evlat istemez annesinin tırnağı böyle bir zarar görür. Ancak bu istediği şey bu konuda ona dedi ki, anne dedi. O ve başka sahabeler de var bunu söyleyen atalarına. Sen dedi aç da kalsan, güneşin altında da kalsan ve her gün binlerce defa ölümüne de şahit olsam, ben Muhammed a.s.v'i inkar etmem. Ve gerçekten bu sözü öyle ispat etti ki Musab bin Umeyr şehit edildiği zaman parçalara ayrılmıştı. Sahabe diyor ki onu kefenlemek için bir şey aradık bulamadık. Eğer onun gövdesini biz Kefenlemek istesek ayakları açık kalıyordu. Ayaklarını kefenlesek üstü açık kalıyordu. Bir riyda ile onu kefenlediler. Üst tarafını, ayak kısmını da izhir otu denilen bir otla örttüler. Bu şekilde defnettiler. Ancak o cennetle müjdelenmişti. İşte onlar Allah'a duydukları sevgiyi. Siz Allah Allah'a sevgi nasıl olur? Bunu anlamak için gerçekten ashaba bakın, tabiine bakın, etbaat tabiine bakın. Bunların samimiyetini, mücadelesini görürsünüz. Allah'ı sevmek demek bir koltukta oturup birilerine el etek öptürmek, yalatmak değildir. Bir de ilan etmişler kendilerini. Allah dostu falan kişi. Kimsin ya sen? Bu dostluğu sana kim verdi ünvan olarak? Sana kim bunu Getirdi. Yani nereden çıkardınız bunu? Adamlar böyle ünvan alıyormuş. Biz bilmiyoruz yani. Hani birini profesör yapıyorlar, birini doktor. Bu da Allah dostu falan kişiyi. Yani Allah dostu yoktur değil. Ey var. Ancak ki müminlerdir. Allah'ın velileri ayette ifade ediyor. Müminler, Allah'a, Resulüne hakkıyla iman edenler. Bu sadece yani demek istediğim birilerine has verilmiş bir şey değildir. Ve bu birileri de ma maalesef yani bunu kendilerinin nispet etmesi doğru değildir. Yani bunlar bizim hastalıklarımız. Ben bunları söylerken ızdırap olarak söylüyorum yani. Bu çirkin bir şeydir. Ancak ashaba bakınız. Onlar Allah'a verdikleri ahitlerinde sadık kaldılar. Mallarıyla, canlarıyla da bunun için bedel ödediler. Ve böylelikle kıyamete kadar onlar gibi hayırlı bir topluluk bir daha gelmeyecektir. Bu yüzden o döneme biz diyoruz ki asr-ı saadet. Asr-ı saadet yani saadet devri. Evet. İkincisi arkadaşlar Allah'ı sevmenin alametleri. Resulullah ﷺ's bevelen emrettiği şeyleri yapmak. Allahu ākbar. Resulullah ﷺ's bevelen emrettiği şeyleri yapmak. Yasakladığı şeylerden kaçınmak. Ve sünnetine sıkı sıkıya sarılmak suretiyle. Resulullah'a tabi olmak. Lütfen bu maddelere dikkat ediniz. Bakın bu çok önemli. Allah'ı sevmenin alametleri, hiçbir beşere duyulmaz, hiçbir şeye duyulmaz dedik. Duyulursa şirktir, Allah'a has özel bir sevgidir, iman menşe'lidir. Ancak ikinci özellik, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettiği şeyleri yapmak, yasakladığı şeylerden kaçınmak ve sünnetine sıkı sıkıya sarılmak suretiyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'e tabi olmak, Seleften bazıları şöyle demiştir. Bir grup insan, Allah'ı sevdiklerini iddia ettiler. Bakınız, Allah'ı sevmekten ve O'nun bizi sevmesinden bahsediyoruz. Şu ayet, bu iddia sahiplerine bir yol gösteriyor. Hani dedik ya Resulullah'ı sevmek, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'e tabi olmak, sünnetine sarılmak, emrettiklerine sarılmak, yasakladıklarından sakınmak. Bunu biz söylemiyoruz. Sahabelerden bazısı dediler ki biz Allah'ı seviyoruz. Tıpkı benim iddia ettiğim gibi onlar da söylediler bunu. Biz Allah'ı seviyoruz dediler. Ne yapsak da Allah bizi sevsin. Yani hepimiz mesela ne yapsak kimisi ne yapsak erken emekli olak değil mi? Menfaat var. Ne yapsak şuna sahip olsak. Ne yapsak herkes bir şey. Ama sahabenin endişesi bu değildi. Ne yapsak Allah bizi sevsin. Ali İmran suresi 31. ayet indi. Dedi ki kul bu iddia sahiplerine de ki. In kuntum te hopen Allah, fattebiyouni. Je houdt hem Allah, jaghfir lekkem zenuw ik. Dus ik, als Allah is, zei is en is. Maar dan de is De Allah ta sizi sevsin istiyorsanız te bironi. Bana tabi olums. Yani, Mohammed alayhi salat was salam tabi olums. Tabi olursak ne olur? Kim söyleyecek? Allah da bizi söyleyecek. Evet. Yuhibbukumullah. <gülüyor> Allah da sizi sevsin. Ve günahlarınızı bağışlasın. Vallahu gafurur rahim. Çünkü o çok mağfiret eden, çok merhametli olandır. Demek ki Allah Subhanahu ve Taala'nın bizi sevmesinin yolu nedir? Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'a tabi olmaktır. Ancak hakkıyla tabi olmaktır. Hakkı ile tabi olmaktır. Onun getirdiği akideye tabi olmaktır. Onun kudu anni menasikukum demesi, ey ibadetlerinizi benden öğreniniz. Lekad kana lekum fi Rasulillah usvetun hasene. Muhakkak ki sizin için Resulullah'ta güzel örnekler vardır, emri gereyince. Ne yapacağız? Mohammed alayhi naar de ile tabi olacağız. Az önce Sahara, anlattığımız gibi mesela de mashek şekli dedik. Belki kısa anlatabildik bu kadar ama Gerçekten o konuda bile Bugün camilerimizde aksaklık varsa Bedenlerimizde aksaklık varsa Sahara, eğrilik varsa Vallahi bunun sebebi Muhammed gaat naar yüz çevirmektir. Ey gaat Ey hakkı ile tabi olma emrine uymamamızdandır. Eksik bırakmamızdandır. İşimize geldiği gibi anlamamızdandır. Ya da eksilttikçe eksilttik yani hafife. En hafif nasıl olur? Sünneti hayatın dışına gitmek veya sünnete bugün yüklenen anlam ibadetlerin ve kulluğun içini boşaltmıştır. Sünnete bugün sünnetten de, denince ne anlıyor? Yani yapmasan da olur. Bugün insanlara sünnet deyince bunu anlıyorlar. Sünnetin anlamı bu olmuş yani. Yapmasan bu mudur sünnet? Allah bak ver. Bu sünneti anlamamaktır. Sünnet yoldur. Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'in çağırdığı yoldur. Sırat'ül müstakimin kendisidir. Sünnet hayatın, mümince hayatın adıdır. Bu ayet çok önemli. Ve bakınız Maide suresi 54. ayette Rabbimiz buyuruyor. Ya eyühellezine amenu ey iman edenler. Men yertadda minkum an dinih, sizden kim dininden dönerse feseufa Jeet Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin ala al mu'minina a'izzatin ala al kafiri Allahu akbar Yujahiduna fi sabili Allahi wala la yakhafuna law mata laim im man yakhafuna law law mata Djurki im ki ayette. Ey iman edenler sizden kim dininden dönerse yani beğenmezse ey pazarlık yaparsa ya da hoşlanmazsa yüz çevirirse biliniz ki Allah'ın kendilerini sevdiği dikkat edin ya şu ayetin önemine bakın. Allah'ın kendilerini sevdiği kendilerinin de Allah'ı sevdiği bir topluluk getirir yani sizi helak eder. Sizin yerinize Allah'ın onları sevdiği onların da Allah'ı sevdiği bir topluluk Allah getirir ve bu kimseler müminlere karşı alçak gönüllü yani birbirlerine karşı mütevazi, şefkatli, kafirlere karşı ise izzetli ve şiddetlidirler. Bunlar Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayacının kınamasından Korkmazlar. Dolayısıyla işte bu ümmet, bu topluluk olmayı arzu etmek gerekmektedir. Evet burada noktalıyorum. Bugün böyle. Bugün bir dersimiz taziye yerinde oldu. Bir de dersimiz bu olsun. Fıkıh dersi bugün yapmayacağız. Öyle karar aldı arkadaşlar. Eee Rada bitiriyorum. u alem, wahadaballahu alem, wahadaballahu alem, ala alem, wahadaballahu alem, wahadaballahu alem, wahadaballahu alem, wahadaballahu